اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلكم عدد كمال الله وكما يذيك بكماله وعدد إنعام الله الكريم والصالح بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنين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 Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı iman ve Kur'an yolları ile minevver eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. rızay Şerif'ini tahsil istikametimizdeki işlerimizde bilhassa bizleri muvaffak eylem. Şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylem. Hümnemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi arad ve sevkiraz eylem. Amin ve hormati seyyidin ve selim. Velhamdülillahi rabbil alemin. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı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 Umumun vicdanında bir şeyler yapmış, İslam'ı sevdirmiş deme imkanını bulabiliriz. Şu anda henüz bir şey söyleyecek durumda değilim. İskenlerunda vaat ederken cemaatlik gözü tek olanlar caddede vasıtaları herhalde durdururlardı. Cuma günü sağdan soldan caddeden vasıta geçmezdi. Bir şey dinlemek isteyenler yaparlar da bunu. Kendi diyarında pariye olmayan mümin hiç olmazsa cuma günü, Rabbisinin huzuruna geldiği zaman duyguları içine maneviyatını tahrip eden makina'nın gürültüsü girmez hiç olmazsa mı? Mümin hala 5 on asır evvelki aşkından, vecdinden bir şey kaybetmemişse, camisini asude kılar girer içine vazun nasihat dinler. Bir sene evvel gelmiştim yine rahatsız oldum. Bir şey anlatamadım. Sözün içine her gireceğimde paslı bir kama gibi çirkin sesler mevzuun içine girdi. Talihinin talihi bu. Ne anlattım size bilmiyorum. Müslümanlıktan on dört asır uzaklaşınca o nispetle insan semadan uzaklaşır. O nispetle Allah'tan uzaklaşır. Yeniden avdet bekliyoruz. Gönül sahfetiyle, iç duyarlılığıyla, duyguların hassasiyetiyle yeniden sahfet bekliyoruz. Bir sahfet devri doğacak ve insanlar hüzure erecek. Ben de belki mevzu itibarıyla bunu size arz etmeyi düşünüyordum. Manzara itince vaktinden evvel mevzun içine girmiş oldum. Keşke demeseydim ama böyle gürültüler var ya mevzun içine girmeme elli defa mani olur. Size hiçbir şey anlatamam. Hiçbir şey anlatamam. Evet, iyi Çünkü gönlümü Rabbime verip konuşmak istiyorum. Anlattığım mevzun içine girip rolümü oynamak istiyorum. Sanki ben şimdi değilim de on dört hasır evvel yaşıyorum. Rolümü oynamak istiyorum. Rabbimin huzurunda. Bunlar da beni yıkılası yirminci asrın içine getirip sokuyor. Kaçıncı olduk bilemiyorum. Huzurunuza çıktım, bir şeyler anlattım. Rabbimden niyaz ederim ihlas ve samimiyet istikamesinde olsun. Ve ilerideki dirilişimiz adına size bir şey vermiş olayım. Aşağıdan gelenler var, burada da beni bilenler var. İstiyatıma kadar, bu mevzudaki esirlerime kadar bilenler var. Dolayısıyla daha sola çıkıp,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 İrbanın, izanın, aydın alemine getirir. Binaenaleyh imanla imansızlık birbirinden katki hatlarla ayrılmış gece gündüz gibidir. Kış yaz gibidir. Dünya ve ukuba gibidir. İkisinden farklıdır. İnsan duygusuyla, düşüncesiyle, tasavvuruyla, gecesiyle ve gündüzüyle farklı bir hayat yaşar. Zengin bir hayat yaşar. Aydın bir hayat yaşar, her şeyi berrak ve düz durudur. bir kührüyle karanlık bir hayat yaşar, miskince bir hayat yaşar. Günlerini kahvelerde oyun taşında geçirir, kahve önlerinde sandalye üzerinde geçirir, tembellikle geçirir, okumadan geçirir, düşünmeden geçirir, ağlamadan geçirir, sızlamadan geçirir, ve bütün bir geceyi Rabbin'e ibadetle bölmeden geçirir. Sabah namazıyla içine bir lamba bir ışık sıkmadan geçirir. Gecesini teravihle aydınlatmadan geçirir. Onun senesinin içinde aydın Ramazan yoktur. Onun pazartesi perşembesinde haftasını aydınlatacak oruç yoktur. Onun 24 saatin içinde kama gibi beş defa gününü parçalayan beş vakit namazı yoktur. Hadisin ibadetiyle kapısının önünden abu kevzer gibi akan bir çay yoktur. Yoktur ki içine girsin, yunsun, yıkansın, pırıl pırıl hale gelsin. Mümin ise onun aksine ayrı bir hayat yaşar. Onun içindir ki hakiki imanı, hakiki izanı kavrayan devr-i saadet mümini kafirden kat'i hatlarla ayrılmıştır. Tahvirin yaptığı şeyler yapmıyordum. Tahvir uyuşuk uyuşuk kahve de oturuyorsa mümin canlı canlı işinin başındaydı. Tahvir orucunu yiyorsa mümin perda perda ondan uzaktı. Tahvir gecesini zulmani ve karanlık içinde geçiriyorsa gecesine gece ibadetiyle ışık tutmuyorsa mümin gecesini bin hala geçiriyordu. Tat'i hatlarla ayrılmış iki cemaattı. Mümin muhabbet fedaisiydi. Alemin içine girmek insanların gönlüne sahip olmak istiyordum. Kafir hoyraktı. Bağışlarsanız yobazdı. Bunhardı. Kana tutamıştı. Sokaklarda geziyor ve insan öldürüyordu. Kafirin şeni bu. Şeytan ordusunun şeni. Allah'tan uzak olanların... Resulullah'tan fersa fersa uzak olanların işi enifu idi. Allah'a yakın olanlarsa tekme sokak altından, kendilerine kalkı yumruklar altından, başlarına kalkı tekmeler altından, vur, çiğne et, fakat bir lafta beni dinle. Sana la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyelim. Vicdanın bununla hüzura kavuşacak. Umumi ve içtimai huzursuzluktan kurtulacaksın. Artık sokakta dolaşı unharlık yapmayacaksın. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Sulh-u umuminin sırlı anahtarı budur. Beşer sulh ve sırlı anahtarı budur. Umumi huzura giden yol bununla açılır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ölürken cennet kapıları bununla açılır. Sırattan bununla geçilir. Cennet kapısına varınca bağ bu kançeler levn bununla arzını idare eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu tatlı kelimeye davet. Ve bu tatlı kelimeye davet maşeri vicdanına mahkez buluyor. Umum hüsnü kabul gösteriyor. Kafir alabildiğine küfrü içinde, mümin alabildiğine imanı içinde birbirinden tebrik ve temiz ediliyoruz.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 ...Kabe'de dururken dahi putlaştırılmış şahısların karşısında... ...Latın, Uzzanın, Menatın, Hübelin karşısında... ...İsabın, Nailenin karşısında... ...Kadının, Erkeğin karşısında... ...Çoluk, Çocuğun karşısında... ...Birinin, Malın karşısında... ...Allah'ı unutmuş ahirete giden yolu unutmuş... ...Şaşkın, Dalalet içinde... ...Hayran ve Hayret içinde... ...Kaybet içinde ve Husran içinde... Tapık tapık dolaşıp duruyor. Birindeki karanlık gece durumunu, öbüründeki aydın gündüz durumunu gördünüz mü şimdi? Birindeki cennet asa hüviyeti, öbüründe cehennem eda keyfiyeti gördünüz mü şimdi? Birinde kış gibi kasıp kavuruculuğu, öbüründe bahar etası içinde cuşa düş her şeyin coşup insanın içini okşadığını gördünüz mü şimdi? Küfür o denli çirkindir ki... İnkar ve ilhat o kadar çirkindir ki, Allah tanımama o kadar hadis bir şeydir ki, birinin ölküleri içinde Allah tanımama, ak buyurun defi tabi yapılan yerlerdeki kenep faresinden daha aşağı dükürür insanı. Küfür insanı adi bir hayvan haline getirir. İman insanı ala insaniyete çıkarır. Küfür insanı bir canavar yapar insanların içine salar duvarlardaki çirkin sloganlarıyla, başka mihrakların türküzünü tutturmalarıyla, başkalarına burada türkü söylemekle, mazisine sövmekle, mefahiline giden kapıyı kapamakla, camiden alakasını kesmekle, oruçtan kopup düşmekle, küfür insanı kopuk hale getirir. Kopuk hale getirir ve sokafılara salar. Allah da tatmin edilemeyen, Resulullah da tatmin edilemeyen, Kur'an'da tatmin edilemeyen, dinin mefahirinden mahrumdur. İman ve küfür bu kadar harikalı birbirinden ayrılır. O değil insanlara zarar vermek iman sayesinde, karıncaya dahi ayağını batmaz. Onun içindir ki, pezzekeye az edelim, insanlık alemi içinde her türlü faziletin kaynağı imandadır.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 Yalnız mahalli itibariyle kokuşma keyfiyeti başkadır. Birisi ekşim kokar, birisi mide bulandırıcı mahiyette kokar, ama mutfrası Allah'tan kopan herkes kokar. Onun içindir ki, nesin balalat ve tuyanının temelinden, aşkınlığının ve netici itibariyle husranının temelinde, onun Allah'tan koparılması vardır. Bu gediği kapayacak... Neslimizi sallantıdan kurtaracak. Bu boşluğu Allah'ın tevfik ve inayetiyle doldurma muvaffak olacağız. Ama mesihede elmasıyla, gönüllere tatlı hayat nesletmesiyle, o sloganıyla yazısıyla değil, o insan öldürmesiyle ve canavarlaşmasıyla değil, insanlığıyla insanlara hükmedecek. Muhabbetiyle kendisini insanlığa kabul ettirecek.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 Kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım iyyâka na'budu ve iyyâka diyordu. Öbürü de ey hüben, kanlılar tanrısı, ey bilmem ne tanrıçeler tanr beni muvaffak et diyordu Beytullah'tan. Binaenaleyh bir ama noktayı nazarlar, mülahezalar, atavurlar, kanaatler ve izanlar farklıydı. Anan insan düşünce tasavvur ve hayatıyla başkalarından ayrılacak. Ve iman yolunun yılma usanla bilmeyen bir kahramanı, bir müdafi, bir neşredicisi, bir tebliğ edicisi haline gelecektir. Neslimizi Allah bu yolda faydar eylesin, aziz eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Kadir gecelerinin cereyanı mümkün ve muhtemel olan geceler ve gündüzler içinde bulunuyoruz. Gönülden diyeceğiniz aminlerin, yüzünüze çarpılmayacağı kanaatindeyin Rabbimin rahmeti açısından. içten amin deyin ve Rabbimizin bizi kurtarması istikametinde dileklerinizi, dilenmelerinizi Rabbi Rahimimize, Rabbi Kerimimize kudu ve huşu ile taksim etmeye çalışın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü bir kama gibi ictimai hayatın içine girmesiyle İman edenler, diğerlerinden farklı bir hüviyette ayrılıyordu. Düşüncede ayrılıyordu, hatta burada hayat anlayışında ayrılıyordu. Eşya ve hadiselere bakışta ayrılıyordu. Dünyayı kurma ve tanzim etme hususunda ayrılıyordu. Binaenaleyh her inanan insan, yepyeni bir dünyayı kurmanın hükmü haline geliyordu. Ben artık kendi dünyamı kuracağım diyordu. Evvela şahsi hayatından. Artık bu hayatta taşlar, tuşlar yok. Artık bu hayatta laslar, vuzdalar, menatlar yok. Artık bu hayata bir teviye Allah hakim olmuştur. Bu hayata Allah'ı hakim kılacak. Gönlüme Allah'a imanı oturtacak. Ve onun istekleri istikametinde bir hayattan zil edeceğim diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için her şey olmuştu. Onun için bakın.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 Rabbi Rahim'imiz bu günleri bize gösterdi. Camilerin işi bitmiş, ihtiyarların yeri olmadan bizi kurtardı. Zira bugün tek çok camilerde gençlerin sayısı yüzde seksene ulaşmıştır. Ve bunlar aşk ve vect adamı halindedirler. Allah'a hamdü olsun. Ben bir hutbe okumuş olmayayım ki, Nimber'in sağında, solunda, karşısında, on bir yaşından yirmi yaşına kadar, kırıklarla hutbe dinleyen delikanları görmüş olmayayım. Bu ise gelecek adına Hazreti Muhammed'in yolunda büyük beşaretler vaat bir husustur. İşte devri risalet benayede bu hava vardır. İçinizde emsali bulunan gençler ve delikanlar gibi, Sa'd bin Ebi Vekkat gibi, Zübeyir Bin Almam gibi, daha 13-14-15 yaşında kimseler Mevcutat Efendimiz'in yanında yerlerini alıyorlardı. Ana ve babasını terk ediyordu. Anaya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım. Baba, ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım diyordu. Kendi kendinden cametini anlatırken sahibine bir bakkal. Diyor ki ben Resul-i Ekrem'e gidip iman ettikten sonra bir delikanlıydım. Anam bana karşı boykot ilan etti. Belki çok defa dövdü, vurdu, başımı yardı. Çok defa beni bir yere kapadı, kilitledi, hapsetti. Çok defa günlerce beni aç susuz bıraktı. 14-15 yaşındaydım. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden vazgeçmiyordum. Nihayet bunlarla beni sindiremeyeceğini anlayınca, 10 günde aç bıraksam ölecek fakat dönmeyecek bunu anlayınca, anasına karşı refik ve şefik hislerini tarih yolunu seçti. Bu defa kendisi aç durmaya başladı Hindular gibi. Bu defa kendisi yemek yemiyordu.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 Hayatı ve hayata ait her şey istihkar ediyor. Saad İbni Ebi Vakkar şerefli bir aile içinden, Yemesi içmesi sofralarıyla şerefli bir aile içinde ama bakın o çileli günlerde, Resul-i Ekrem'in arkasında geçirdiği günlerden birinde. Meydana gelen tabloyu size arz edeyim. Diyor ki, biz yiyecek içecek şey bulamadığımızdan ötürü iman ettiğimiz için ağaçların yapraklarını, tabuklarını yiyorduk. Bununla mezarı maişetimizi temin ediyorduk. Ve koyunlar gibi de yapmam. artıkları o şekilde dışarıya atma durumuna maruz idi. Ancak hayvanlara yakışır şekilde bir şey oluyordu. Ve hala bir defasında, hadis kitaplarında görüyoruz. Resul-i Ekrem'le bir gece giderken o kadar aç bir ilaç idim ki ayaklarımın takatı kesilmişti. Bir yerde idrar yapmak için oturdum.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 Hiçbir imanlı iman ettikten sonra dönmüyordu. Yolunda sebat ediyor ve çevrenin kendisine uymasını temin ediyordu. Küfrü yılanın çiyanın yuvası sayıyordu. Oraya dönmekten Zadis'in ifadesiyle cehennemin içine girmeye razı oluyordu. Ama imanda sabit kadem yaşıyordu, dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Başkalarına hak ve anlatma bağlısına, başı yarılda da, dişi kırılsa da, Vücudu delik, deşik olsa da tereddüt etmeden aynı şeyleri yapıyordu. Mevzu asıl götüreceğim yere götürmek için bu hususta da müsaadenizle misal arz edeceğiz. Efendimiz bu acı ve çileli devreli peygamberlikten sonra tam 13 sene yaşadı. Tam 13 sene gökler eteklerini açıp ya Muhammed teşrif et biz de yaşa demesine rağmen yerde insanların içinde Eza ve cefaya maruz, tekme tokat altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tam 13 sene Mekke'de yaşadı. Ancak Bises'in 11. senesine geldiğinde Akabe'de bazı kimselerle görüştü ve kendisine hüsnü kabul gösterdiler. Ben ona bir rasta dikkatimizi istirham etmek istiyorum. Müsaadenizle. Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam hiçbir topluluğu ihmal etmemiştir. Bir yerde bir kahvenin önünde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 dünyevi ve ukrevi, huzurunuzu temin edeceğiniz bir ticaret yolunu size göstereyim göstereyim mi? يَا اَيُّهَا amanu اٰمَنُوا الْأَذُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْج۪يكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ ferman ile Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi, sizi azabı elimden, dünya ve ahiretin can yakışı azabından sizi kurtaracak bir ticarete yol göstereyim mi? diyordum. yanlarına oturuyordu, bir şeyler anlatıyordu, Yüzüne bakıyor, üstü kabul göstermiyor, yanından çekip gidiyorlardı. Bu senelerce sürdü Resul-i Ekrem'e karşı yapılan muamele. Peygamberimizin mualla mevkini düşünecek olursanız, ayak takımına kadar yanlarına dokulup meseleyi anlatmasın. Onlarla hemdem olmasın. Gece gündüz beraber kalmadı. o yüce şahsiyet için ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Bizim gibi bir insan değildir. Gökler o ayağını basbat ve etekleri mücevherlerle doluştu. Melekler kendisine darlık yapmıştı. Huriler onun karşısında kaldırım taşları gibi yerlere serilmişti. O ise insanların içinde bunlara katılanıyordu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve nihayet ancak peygamberliğin on birinci senesi beş altı kişi. Resul-i Ekrem Vesselam Medine'den olan bu kimselerle karşılaştı. İşlerinde Esad İbn Ebu Zürare, Ebu'l-Heyseb-i gibi kimselerinde bulunduğu bir topluluktu. Yanlarına sokuldu. Yaşlılar olduğu gibi az gibi, Ebu heyseb i gibi 15-16 yaşında delikanlılar da vardı. Bir rivayette ilk, Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veren Ebu'l-Heyseb-i Başka bir ifadede de Esad İbn Zürare'dir ki, Efendimiz Medine'ye gelmeden de vefat etmişti. İcabet etmiş, hüsnü kabul göstermiş ve fakat gül devrini göremeden vefat etmişti. Altı kişiydi bunlar. Her derde isimleri derman olabilecek altı kişiydi. On üç senedir kabile kabile dolaşan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dıştan buyurun gelin diyebilecek altı kişiydi. Konuştu Efendimiz bunlarla. Mübarek sözleri işlerine verdi. Çiftçilik yapıyorlardı bunlar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 Roma İmparatorluğu'nun karşısına çıktığınızı bileceksiniz. Bir ölümle kucak kucağa geldiğinizi bileceksiniz öyle yapacaksınız. Diyordu ta meseleyi akıl ve mantıklarıyla kabul etsinler. Tere geçirenler oldu. Delikanlı Kuleyze min Seyyihani Veya et adifli zürare ok gibi yerinden fırladı. Niye bu adama biat etmiyorsunuz dedi ellerine kapandı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Medine'ye davet ettiler. Ertesi sene gelen heyet dediler, Ya Resulallah bize mürşid gönderdi. Esnafa mürşid gönderen Resul-i Ekrem Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Ve bir sene sonra da sadece Efendimiz'i karşılamak üzere gelen kadın erkek yetmişten fazlaydı. Bir kemmi kafir halinde Efendimiz'i ziyaret etti ve Medine'ye davet ettiler. Yeni bir devir başlıyordu.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 suallardaki üzümlerden daha aşağı sizin nazarınızda. Muhammed sizin mahsullerinizden daha aşağı. Aksini ispat edebilir misiniz bana? Bir yerde Resulullah'a ait duygular yıkılıyor. Bir yerde Allah'a iman dinamitleniyor. Bir yerde Kur'an halinden dilinden anlaşılmak kitap haline geliyor. Şu cemaat bine yakın bine aşkın bir cemaattir. Bu kitabı Allah ve Hoca anlasın diye değil bu cemaat anlasın diye göndermiştir. Bu ilahi bir namedir. Mekanı elinde tutan Allah'tan bir mesajdır size. Bu mesaja karşı alaka duydunuz mu? İçine baktınız mı? Sizden ne istediğini öğrendiniz mi? Kulak verdiniz mi bunun içindekilere? Sahip misiniz kitabınıza? Bir tütün baliyatı kadar alaka duyuyor musunuz buna? Nereye gitti bu kitap? Atıyorum yere! Attınız onu yere! Attınız onu yere. Yüksünüz kitabım, mahvetsiniz Kur'an'ı. Ağaç tanıttım Kur'an'ı. Zira siz ve biz onu 3 asır evvel yarattık. Resulullah 3 asır evvel terk etti. Allah üç asır evvel terk etti. Hükümete baş kaldırıyoruz. Tütün karşısında baş kaldırıyoruz. Hükümete meyve piyasası karşısında baş kaldırıyoruz. Ya bu Kur'an'ın terk edilişi karşısında.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 Yerini sormak isterim. Yerini sormak isterim zira mesela çok mühindir İnananların devrinde inanan insan tip ve vaziyet değiştiriyor. Duygu ve düşünce değiştiriyor.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 güler nefretle başımızda dönerdi. Ölümü göz önüne almadan kimseye Allah diye bir şey anlatamazdık. Resulullah diye bir şey anlatamazdık. O günlerde sen çocuktun. Biz de cebhede Hazreti Muhammed'in yanındaydık. Cenab-ı Hak cebhede eylesin bizi. Resulullah'ın yanında eylesin. Kur'an'a karşı göçlünü siper edenlerden eylesin. Ne şerefli vazife onun uğrunda olman, Yolunda kalma. Ve bir meçhul mezar halinde yolun bir tarafında kalıvermem. Bu şerefi Allah bize rebaş eylesin. Siz amin deyin amin de demeyenler hakkında da Allah kabul eylesin. Mus'ab soylu bağ aileden ayrılıp gidiyor. Son Medine-i Münevvere'ye gönderiliyor. Kur'an'ın muallimim. Mus'ab soylu aileden ayrılıp gidiyor. bizim gibi günde önüne üç defa soptanın gelip uzandığı bir delikanlıdır. Yatağına yatarken tüyden yataklar içinde, anası birkaç defa sağını solunu anından öper, uyudun mu canım evladım der. Sabah da onu bir ninniyle uyarır. Mus'ab Resul-i e iman eder. İman eder, yumuşak döşeği terk eder. Zira artık anası Mus'ab'ı sevmemekte belki dövmektedir. Mus'ab'ı iman eder, yeme içmeyi de terk eder. Zira yemeden içmeden mahrum edilmiştir. Ve bu iş bitmemiştir.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 Bıyıkları henüz terliyordu. Kılık ve kıyafetiyle Resulullah'a çok benziyordu. Allah Resulü Uhud'la çıkarıp sırtına giydiriyor. Şu bugün senin sırtında dursun diyordu. Medine'ye gider. Bir sene Medine'yi münevverede kalır. Arkadaşlarından dinliyoruz. Zira kendisi gül devrini göremedi. İki sene, üç sene irşad vazifeti yaptı. Medine'de Resul-i Ekrem'in yanında bulundu. ''Uhud'da da yanımda olayım ya Resulallah'' dedi. 22 yaşında vardı yoktu. Bıyıkları henüz serliyordu. Çılık ve kıyafetiyle Resulullah'a çok benziyordu. Allah Resulü Uhud'da cübbesini çıkarıp sırtına giydiriyor. ''Şu bugün senin sırtında dursun'' diyordu. O da şerefteydi o cübbeyi sırtında taşıyordu. Allah Resulü'nü şehit etmeye gelen i̇bn Kamia Kami'e ''Resulullah'ı şehit ettim diye Mus'ab'ı bu'' diyordu. Teve, teve kolunu veriyordu. Tat koluna inip kalkan kılıç darbesi karşısında, kolu bir ağaç dalı gibi budanıp yere düşünce elhamdülillah Resulullah'ın kolu kurtuldu diyordu. Sağ kolu koparken elhamdülillah Resulullah'ı kolu kurtuldu diyordu. Başını uzatırken yazar anlatan anlatıyor, vur bir bu kaldı diyordu. Boynuna da darbe inince, elhamdülillah Resulullah'ın başı kurtuldu diyordu.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 Sırtında parçalanmış küp küppe, kendisine kefen olmaya yetmeyince. Ya Allah ne yapalım dediler. Vücudu kapan diyor. Canım çıksın, Yumuşak teklerde yatan bu sabun. Vücudun kefen bulamıyordu. Ne yapalım ya Resulullah? Avret yerini kapayın. Baş, ayaklar açıkta kalsın diyordu. Bu o bu sabun yerine onun kızı Celin gelince bir melek Resul-ü Ekrem'in önünde akşama kadar savaşıyordu. Hilya sahibi Ebu Nuhaym naklediyor. İçindiye doğru Güneş kurup ederken, Resulullah hala Musab'ın savaştığını zannediyor. Musab deyince, ben Musab değilim diyor. Musab sabahdan ne vefat etmişti. Musab sabahtan doğranıp gitmişti. Canı kalmıştı, onu da Allah yolunda vermişti. İnanan insan, Hayat ve hayata ait her şeyi istihkar et, makir görme yoluna giriyor. İnanan insan, inandığı Rabbi Ecelle Alâ'nın huzuruna itika etmek için kolu kanadı engel teşkil ediyorsa, füzenin yükselişinde kaydettiği durumlar gibi kolunu kanadını, ayağını bacağını bırakıyorsa Allah'a doğru yükseliyor ve bununla inanmayan insandan ayrılıyoruz yarım inanan insandan ayrılıyor, her türlü miskinliği, uyuşukluğu bırakıyor. Allah'ı anlatmak için mahallikem, vadi vadi tehlikelere, meşakkatlere göğüs geriyoruz. Bir Mus'ab devrinin başlatılmasını, bir i̇bn devrinin başlatılmasını, bir Habbab bin Arad devrinin başlatılmasını arz ediyoruz. Ve içinizdeki çırıklar içinde Hakikat gamzeden temiz nasiyelerde bunu gördükçe ümitleniyor, sesimiz biraz daha gür yükseliyor. Üç asırdan beri gece yaşadık. Ne bir şimşek çaktı şafamızda, ne de bir şafak kattı yalancı dağımızda. Bir gece yaşadık üç asırdan beri. Çeyrek asır öncesine kadar bunalmış olarak, canı kıstığına gelmiş olarak ölüm intidar ediyorduk.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 Milletime karşı insanlığa karşı bir şey yapamamış. Onun için hizmet edememiş. Ak taşlarım ayakların altına süpürge yapamamış. kendi suratım ayağının altına kaldırım taşı diye koyamamış. Milletime hizmet edememiştim. Yine de edemedim. Ama daha evvel tohum atanlar vardı. Tohum atıp da gidenler vardı. Sulayı barka açıp içimizden çekilenler. Musa ı gibi işin gecesinde grup edenler vardı. Çilesini çekip, gül devrini görmeyenler vardı. Kendilerinden 25-30 sene sonra zemin güzü bahar ete başladı. Ve biziliklerimize kadar bugün onu duyuyoruz. Şu kırıkları boşa çıkarmayacaktır Allah. Şu âminde işlerden götür Allah, bu ve haybette bırakmayacaktır dersimizin. Üç asırdan sonra hesabı ı kehfin uyanması gibi uyanacak.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 İman eden insanın değişmesi üzerinde duruyoruz. İman eden insanın gönlünde değişik bir ve heyecan vardır. İman eden insanın bir ahında binlerce umman dalgalanması gizlidir. İman eden insanın nameti, fülbülün nametinden daha tatlıdır. O arşi azamı ihtizaza getirir, zeminine tekleri mücevherlerle dolar. İman eden insan Allah nazarında başkadır. O değişmiş bir insandır.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 Allah'ın dini değil demekte. ve bu uğurda hırzı can hazır bulunmaktadır. Bunu mümin yapacaktır. Her adise onun imanını kuvvetlendirecek, onda bir coşkunluk ve heyecan meydana getirecek, onu takviye edecek, kendisi için maklum olan kanatlanmış gibi uçacak ve kısa zamanda vahsır ve nail olacaktır. Ben zeka halinde bunu size bütün destanıyla edeceğim. Bu iki değişik durumu, size canlı misaliyle intikal ettirmek için Kur'an'ın huzurumuza getirdiği, biraz evvel üzerinde durup didiştirdiğimiz, deşiştirdiğimiz, Kur'an'ı mucize beyanın ferman içinde bulduğumuz, iman ve imansızlıktaki farklı durum, iman ettikten sonra insan cismiyle, ruhiyle değişmesi hususu, bunu tavsiye edebilecek, misallendirecek, müşaheslik kaidesini oturtacak misal edeceğiz. Efendimiz ilk cid asri davayı başlatmamıştır. Onun başlattığı dava Safiyyullah Hazreti Adem ile başlamıştır. O dava Nuhla vapura binmiştir. O dava vadilerde İbrahim'in arkasına takılmıştır. O dava yedine İsmail ile beraber Bekari Mezbuh olarak bu azdanma üzere yere yatmıştır. O dava ruhullahın etkileri olarak kışkırmıştır. O dava nebiler ülkesinde dağınak dağınak yağmur halinde yağmış. Ve o dava nihayet hukuk peygamber, zaman ve mekanın efendisi ahmed i Mahmud-u Muhammed Mustafa'da billorlaşmış. Bir mensur haline gelmiş. Allah'ı gösteren bir aynar haline gelmiştir. Efendimiz de başlamamış. Başlamadığı için onunla da bitmeyecektir. O da bitmeyecektir. Efendimiz'e kadar devam eden dava, kıyamete kadar da devam edecektir. Yeryüzünden Muhammed'i silmek mümkün değildir. Dağlar silinebilir, denizler kuruyabilir, bütün dik şeyler yere yatabilir, yer şak şak olup yarılabilir, sema cemaat üzerine yıkılabilir. Ama Muhammedilik yeryüzünden silinmez. Şehbal açan minarelerimizden, Ervah tarafından duyulan ve görülen,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 ve tüpünün ambalajından çok kıymetli Resul-ü Ekrem'in eşiğine başınızı koyacaksınız. O zaman başınız gökteki yıldızlar kaçak kadar yüce olacak, çiğnenmeden kurtulacaktır. Şayet oraya başınızı koymazsanız, ne kadar mağrur olursanız olunuz, dilencilikten kurtulamayacaksınız. Başkalarından para almadan geçinemeyeceksiniz. Başkalarına dayanmadan yaşayamayacaksınız. Kapı kapı dolaşacak, el aleme el açacak, tekeffü ve üzde bulunacaksınız. Vermeyecekler, ifade edecekler, kandıracaklar, ambargo ambargo üstüne koyacaklar, delil ve sefil çalışacaklar. Maşallah kapısında eşya konunca, siz isteseniz de istemeseniz de, yeryüzünde sizi hakem olarak yaratan Hazreti Allah, o başı çiğnetmeyecek ve sizi aziz kılacaktır. İnanan insan işte bu yola girmiş. Tebettür edivermiş. Çok bir birkaç transformizmi birden yaşamak suretiyle öyle bir hal değiştirmiş ki cismaniyetiyle beraber melek olmuştur. Seyyidina Hazreti Musa'nın huzurundayız. Sehera sihirbazlar orada bulunuyor. Firavun da o sarayın içinde oturuyoruz. Allah'ın kudret ve kuvveti orada kendisini gösteriyor. O ana kadar inanmayan insanlar hak karşısında terfürü ediyor. Hz. Musa elindeki teshir edici büyüleyici asasıyla Firavun'un huzurunda. Bu huzur aynı zamanda, ''Bi izzeti Firavun inna le galibun'' diyen sihirbazlar da var. Firavun'un şerefine ona dayanarak kalebe çalacağız diyen, huzura gelen, içi büküm olan, kula kulluk yapan, beşer karşısında eğilen, zelil ve sefil bir durum hisar eden sihirbazlar da vardır. Allah'a imanın verdiği istişamla, yüce dağlar gibi bükülmez bir bel olarak, Seyyidine Hazreti Musa orada olduğu gibi, Firavun karşısında iki büklüm eğilen, Allah yerine Firavun'a secde eden zehirbazlar da vardır orada. Bir izzeti Firavun, inna le nahnul galibun, Firavun'un onur ve şerefine, onun güç ve kuvvetiyle galebe çalacağız diyecek kadar, sefilleşen insanlık, Zelilleşen insanlık, afbuyurun yoldaşan insanlık. Ve nihayet Allah göstereceğini gösteriyor oradan. Anlıyorlar ki Musa sihirbaz değil. Anlıyorlar ki Musa göklerle alakası çok kavim. Anlıyorlar ki gökleri ve yeri halinde tutan Allah Celle Celaluhu. Musa'yı destekliyor Allah'ın salatu ve selamı. Efendimizin ve onun üzerine olsun. Anlıyorlar. Bu defa kendilerini secdeye atıyorlar. Âmenna bi Rabbil Alemin diyorlar. Rabbi Musa ve Harun. Musa ve Harun'un inandığı Rabbil Alemin'e inandık diyorlar. Firavuna tecrü edenler, Firavun'un huzurunda bira kanaat değiştiriyorlar. İşin anlaşılmaz bir aslar olduğunu görüncem. Allah'ın hükmü karşısında, iki müslüm olan cihirbatlar. Âmenna bi Rabbil Alemin. Rabbi Musa ve Harun. Kur'an değişik yerlerde bu hükmü, bu fermanı değişik şekilde anlatır. Firavun, her türlü mütegallibin, cebbarın, hotfuruşun, kendini beğenmişin ve zalimin ifade ettiği gibi ifade ediyor. Âmentüm qablen âdana lakum, innehu lekabirukumullezî allemekumus sehrr. Ben size izin vermeden ona iman mı ediyorsunuz? O belki sizin büyüğünüz ve bu seyide size öğretti. لَاوْ قَصْتَ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْتُ لَكُمْ مِنْ خِلَابٍ Dehşet salacak tehditler savuruyor. Kollarınızı ketecek, bacaklarınızı koparacak, çapraz vari elden koldan sizi mahrum edecek, devam ediyor. Sonra hurma kütüklerine sizi atacağım. Bana sormadan nasıl amentübillah dersiniz? Nasıl la ilahe illallah dersiniz? Biraz evvel dikkat edin. Firavun'un karşısında biz Firavun'un izzetiyle galebe çalacağız diyenler, onun onur ve şerefine içenler ve yutanlar, iman ettikten sonra nasıl değişmişlerdir? Âmenna bi Rabbil alemin. İnna nesmau en yavfirelenâ Rabbuna hatayâna. Ve enkunna uvelen müminin. Başka bir yerde ise bu tehditleri gülerek karşılıyor. Fakti ma hadi İnnemâ takdihâdîl hayâtesdünyâ. İstediğiniz, istediğin hükmü ver, ancak bu dünya hayatına hatime çekebilirsin, bunu bitirebilirsin. Biz Rabbül Alemin olan Allah'a iman ettik diyorlardı. Bir ham bir lahta, kanaatları değişince değişimi ediyorlardı. İman bir fazilete menba oluyordu, bir güç, bir kuvvet kaynağı oluyordu. Ondan yılmamayı, dönmemeyi öğreniyorlardı. Ölümü hakir görmeyi öğreniyorlardı. Hayatı basıp geçmeyi öğreniyorlardı. Ahirete odadan odaya intikal eder gibi intikal etmeyi öğreniyorlardı. İman sayesinde çok seri bir değişmeye mazhar oluyorlardı. Onun için bir dayette size sordum. Saadda ve safatide bulundum. Neredeyiz diye yerimizi bir hususuna dikkat edilecektim. İstirham ettim. İman ediyorsak neredeyiz? Ve ne kadar davayı sama sahibiz. İnşallah sonuna kadar, en küçük teferruatına kadar ihmal etmeden sahip çıkacak. Üç hasırdan beri ihmal gören, bu mukaddes İslam davası, 20. asrın cefakar ve fakat aynı zamanda fedakar, müminleri tarafından omuza alınacak, bayraklaştırılacak, afak-ı alemde arz edecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Rabbimizin sonsuz rahmaniyet ve rahimiyetine isminat ederek, bunun meccani olarak bize lütfetmesini diliyor ve dileniyor. Muhterem Müslümanlar, size at edeceğim mevzu, imanın insanda meydana getirdiği duygu düşünce farklıdır. Küfürle iman farklıdır. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin yer yer temat edip anlattığı bir husus. Ama mevzu çeşitli giricahlarla belki başka vadilere götürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Salatun man kana fi wajda halawati liman an yakuna Allahu wa Rasuluhu ahabba ileyhi mimma zawaqa wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakra an yauda fil kufr ba'da iz anqadhahu Allah kama yakra an yauda fil nar sadqa Rasulillah rawahu Shaykh al Üç şey vardır ki bir insanda bulunursa imanın tadını tadmıştır. Cenab-ı Hak cennet nimetlerinden lezzet bu şeyi Müslümanlarımızda tadırsın. Sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem. İmanın tadını tatmıştır. Ölçü budur. Kim imanın tadını tatmıştır? Ben nasıl kendime bakacağım? Acaba imanın tadını tatmış mı? Ölçü veriyor Allah Resulüze meryemler. En <gülüyor> yekun Allah ve Resuluhu aħbä ileyhi hüm immati Allah ve Resulunum. Onlardan gayri her şeyin üstünde sever imanın tadını sadar. Allah ve Resuluna tercih edeceği bir şey yoktur. Allah ve Resulun önüne geçireceği bir şey yoktur. İradi ve vicdani olan bu meseleden, dişini sıkar bu hususun içinde meydana gelmesi için lazım gelen her şeyi yapar. Allah ve Resulü her şeyin önünde sever imanın tadını tatmıştır birisi bu. Kendi kendinizi yoklayın.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 Beni nefsinden de artık tutmadıktan sonra iman edemezsin. İman etmiş sayılamazsın. Beni nefsine de tercih edeceksin. Hazreti Ömer şu dakikadan itibaren seni nefsinden de artık seviyorum ya Resulallah diyorum. Allah ve Resulünü nefis dahil her şeyin üstüne çıkarmadıktan sonra imanın tadını tatmış olamazsınız. Bu seviyeye gelen bir insan Çırsındım gelemedim. Zorladım kendimi varamadım. Tadayım dedim el uzattım yollar uzandı elim varamadı duyamadım. Yer yer burnuma kokusu esti esti geldi. Duyduğum anlar oldu belki bunu. İşin o türlüsünü tatmadım itağda veremeyeceğim. Ama ben Rabbimle alakalı ara sıra duyduğum şeyi ifade ederken beşere beşeri noktayla zaten izah edeyim. Bir genç delikanını Beşeri garizelerin kamçıladığı hengamda, maçukuna karşı duyduğu alakanın çok sevkinde, bir de buna şefkat inzimam ederek, Rabbi hatırlarken burnu kemikleri sızlaması var ya, İşte o hale gelmedikten sonra, imanın tadını satamazsın. Bekleyecektir, memleketine seni götüren bir trenden başını çıkarıp bekleyen adam gibi. Şu dünyada vagonlar içinde yaşarken, ve vagonda seni vatan asline götürürken pencereden başını çıkarıp bekleyecektir. Ne zaman Allah'ım sana varacağım. Ne zaman bir yerde kolumu kanadımı atıp sana uçacağım. Ne zaman sana doğru gelirken bir ağustos böceği gibi seni terennümede de çat diye çatlayıp bir ağacın başında sana vasıl olacağım. İşte bunu vicdanında duyacaktır. O zaman imanın tadını tatmış olursun.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 Resulullah'ı da her şeyin üstünde sevecek. Bir aşık maşuk münasebeti içinde duracaksınız. Sizi arz etmişimdir onu da arz ederim. İmanın tadını tatmış olabilmek, o farklılığı erebilmek için yapacaksınız. Resul-i Medine'ye teşrif buyurduktan sonra, o güne kadar kendisine karşı fedakarlık yapan, ashabının evine gidiyor, biz bu büyük vazifeyi imal ediyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret edemiyor teker teker hal hatırlarını soramıyor, dertlerine inemiyor, hiç alemlerini kurcalayamıyoruz, bu yüzden dolayı muafede edilme durumundayız, kusurluyuz, suçluyuz, Allah bizi herkeste beraber affeylesin, ashabını bir lahta terk etmiyor, davetlere icap etmiyoruz, yazarları bize şunu nakleniyorlar, Haneyi i saadetlerinde, evinde ve her şeyi dağıtmış, aç beklerken, kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendimizi. Cihanın Efendisi yiyecek bir şey bulamadığına ötürü, ağaç, susuz, ağaç bir ilaç evde beklerken, kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendimizi. Kapı açılınca içeriye nur insan, sıddık Ekber giriyor. O hanenin kayınpederi. Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz tuttuğu, kendinden sonra halifeti sıddık Azam.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 Bütün var o kullanılmış, yanan mum yanmış, tahtaya dayanmış her şey bitmiş olmanın neticesi. Elde avuçta bir şey kalmamış. Söz uzayıp giderken kapı yine çalını verdi. Kapı açılınca sövelerden, eşiklerden içeriye girmeye sırmayan manasıyla beraber mad maddi durumu ve cizmaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer bu saatte haneye buraya teşhidin sebebi nedir? Hatta bu oğlu Ömer'in ruhu feda olsun. Evde yedek bir şey bulamadım. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim. Acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim. Vakıa kaynaklar itibariyle ne kadar zayıf olursa olsun buraya kadar. Fakat devrili zalet benaydı emsali cereyaniden binlerce vakadandır. Ve nihayet Ebu'l-Heytem'in bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun evine doğru giderler. O Ebu'l-Heytem ki bir delikanlıydı. Senden evde evvel resul Ekrem'in elini sıkmış alfabete biat etmişti. Bu adama biat etmede gecikmeyin ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmişti. Onun evine gidiyorlar. 4-5 yaşında bir çocuğu var Ebu'l-Heytem'in seyyahının. Evde yatıyorlardı. Seyyidine Ömer kapının tokmağına dokunuyor ve Gül sesiyle sesleniyor. Ebel heysem diyor. Çocuk yerinden oynuyor Resulullah'ın yakını Ömer geldi anne diyor. Baba Ömer geldi diyor. Oğlum ya bu saat Ömer ne arasında diyorlar. Ve sessiz hamuş yatağı içinde uyurken kapı yine vuruluyor. O ince narin sesiyle, iç yakıcı eda ve nalamatıyla. Seyyidin Ebu Bekir sesleniyor. Eber İhsan. Baba bu Bekir geldi kapımıza. Kapıyı açayım. Ya sevladım Ebu Bekir ne dedi bu saatte. Ve nihayet resul Ekrem. Tatlı sesiyle. Bam terine gibi dokunurken çocuk artık babasına zormayı düşünmüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. Baba Resulullah bize şeref verdi. Kapı açılıyor. Gül insanlar içeriye giriyor. Çocuğa öyle telkin edilmiş ki 4 yaşında.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 Resulullah da yanımda yatıyor benim, öyle düşünür. Sofrada Resulullah elini benimle beraber uzatıyor. Beynimin kuddeleri içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayatı net ediyor. Bu ruh ve şuuru vereceksin sensine. Ve Resulullah'ı her şeyin üstünde seveceksin. İşte o zaman imanın tadını tatmış olacak. Neredesin demeyi tekrar etmeme lüzum var mı? An يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Ve muhabbet al-mer'e yuhibbu illa İmanın tadını tatmıştır kim müminleri Allah'tan ötürü seven. Yunus diliyle yarattığı yaratandan ötürü seven. Müminlere karşı saygılı olan. Yarını açıp onları barına basan insan, imanın tadını tatmıştır. Gönüllere laf etmeyen onlara ters istikamete gitmeyen, müminlerin gıybetinde bulunmayan, imanın tadını tatmıştır. Müminlerle beraber bir vücudun uzunları halinde kendisini gören, onlara isabet eden bir şey karşısında inleyen, ah eden, feryat eden, imanın tadını tatmıştır. Yine neredesin diye sormayacağım. Tahmin ediyorum, Cenab-ı Hakk'a imanın yanındasın. Resul-ü Ekrem'in yanındasın inşallah. Ve inşallah müminlerin yanındasın. Cihanın karbında mümine bir şey olursa inleyeceksin. Böyle idik ve biz gidiyoruz. Filipinler'de bir kafir bir mümine bir kurşun atmış. Öyle bir ah edeceksin ki arş-ı gelecek. Afgan'da bir mümine kafir ve faiz bir kurşun atmış. Öyle inleyeceksin ki melek semek beraber inleyecek.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 Aynı kaderi paylaşanlar nasıl birbirlerini sevmeklerdir? Severlerse Allah için ürünleri, imanın tadını tatmışlar demektir. Ve üçüncüsü Allah Resulü buyuruyor. وَاَنْ يَكْرَهَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ فَعَدَيْهِ اَنْ ذَهُ اللّٰهِ كَمَا يَكْرَهُ وَاَنْ Allah onu küfürden kurtarıp imana hidayet ettikten sonra yeniden küfür ve küfrana dönmeyi,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 küfrü ve dalaleti, inkar ve ilhadı yılanlarla, çıyanlarla baş başa kalmak kadar keri göreceksin. Milletimin insanlığın vicdanına Cenab-ı Hak bunu duyursun. Müdcüm kardeşinizle beraber Kadir Gece Sati mailinde olan cemaatimizi Allah kadrini âl eylesin. Amin. Asırlardan beri Kadirşin asla uğramış Kur'an-ı Kerime. Kadir şinaslar havası içinde sahip çıkmakla bizi am Kadir şinastı cematına ilahiledi. Evet biz böyle bir yoluş ve tekbünün satım aylinde bulunuyoruz. Sözün hulasası ve özü budur. Şu birkaç gün içinde sizler gibi inşallah taala şerif ve necip pek çok cemaatin karşısına çıktın. Hem sevmediğim şey konuşmak olmakla beraber. İtirerek cemaatın karşısına çıktım. Muhakkak ki bana her konuş, vaaz dedikleri zaman, Peygamberimin kürsüsünde size hitap ederken, hilaf-i vaki beyanda bulunmadan Allah'a sığınırım ve dilim kurusun derim. Nasıl düşünmüşsem size öyle intikal ettiriyorum. Rabbim hayatımı kabzetsen de bir daha cemaatın karşısına çıkmasan, bana hitap etmeye, vaaz bulunma örüm mi çünkü kendi kanatıma göre 20-25 taneadır vazu mesyahat ediyorum. Ben cemaatimi aldattım zannediyorum. Diyorum ki daha bir konuşurken mahşer vicdan da buluyordu. Evlerin şekli, barkların şekli değişiyordu. Cemaatın düşünce dünyası değişiyordu, aile yapısı değişiyordu. Ben 25 taneadır halkım içinde huzur kabul göremedim. Efendimizin intikal ettirdiği şeyler onlara intikal ettiremedim.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 kim bilir bundan sonra da cürüm saydığım bu işi, işi daha kaç yerde yapacak, daha kaç yerde sırtından ekme yemiş gibi içtimai hayatın mevceleri içine atılacak, ve sonra bana konuş denecek orada, ve çıkıp çatlak sesimle, acayip ifadelerimle cemaatın kulaklarını tırmalayıcı laflar edeceğim, bilersiniz. Rabbirrahimim, ki mübarek günlerde beni de sizi de bağışlatın, bir hacaret bir yük halinde taşıdığım şey, eğer vizir ve vebal daha fazla beni yormasın, emanetini alsın, emaneti emin kutsun. Muhterem Müslümanlar, memleketimizde her şeye rağmen, alemi İslam'la beraber çok iyi bir oluşa ve dirilişe doğru gidiş vardır. İnkar edilmeyecek şekilde bir gidiş vardır. Küfrün, talaletin, tuyan ve hırçınlığı sizi ne korkutsun, ne ürküsün, ne de ümidinizi kırsın. Üç artırdan beri başka mihraklardan, dış mihraklardan beslenen, Ya cihanın şarkındaki bağışlayın münafıklara, Veya garbındaki kafirlere gönlünü kaptırdığından ötürü, Favuzda olduğu gibi götenin favuzsunda mefis kalbini kaptırdığından ötürü, İnsanlığını sattığından ötürü, Gönül ve ruh mideye yutturulduğundan ötürü, Neslimiz çığırtkan hale getirilmiş cımarık hale getirilmiş, sokağa kalınmıştır, ayara ait türkülerle. Ama bugün onlar son günlerini yaşıyorlar. İleriye bir adım dağıtmaları mümkün değildir. Zira görünen ve bilineniyle, Resul-i Ekrem bütün yeryüzünden, ordularını teftiş etmek üzere aramızda dolaşmaktadır. Ben sizin samimiyetinizi itimat ederek, o mübarek ruhu eğer izhaç etmeyeceksem, O'na ait bir şeyi rahatlıkla ifade edebilirim. Elçi şu dakikada beni de hicaba edecek şekilde sizin de sabbağınızın arasında bulunmaktadır. Beni dinlemek üzere olmasa bile kendi cemaatının arasında gezmek, ağlayan gençlerin alnını zaman başını okşamak, elini sırtına koymak, yürü evladım demek için aranızda bulunmaktadır. Avad için ses sonunda hiçbir tereddüde meydan vermeyecek bir edayla. Çatılmış avadım çıktığı kadar bağırıyorum. Resul Ekrem içinize kadar geldikten sonra 3-5 3-5 tanelik geleceğiniz içinden istikbal inkılapları içinde değişmeler içinden küre ardın her kümerci olması içinden tabakatı beşer safındaki çalkalanmalar içinden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 Kalbimize kut ve kuvvet halinde yardım edici faktörler o kadar çoktur ki saymakla bitmez. Süt meydanında süt karşısında yaptığı gibi teker teker kalkıp çirni yüzüm onların dizlerine sürmek. Üç altıdan beri beklenen sizsiniz. Bu millet Allah sizi lütfettir. Vazife yapacaksınız. İki büyükün belleri doğrultacaksınız. Yerde sürünenleri ayağı kaldıracaksınız. Yerde emekleyenlere temanlara çıkma yolunu göstereceksiniz. Mahallimden talebesine kadar bütün hayrın hizmetçilerini alkışlıyor. Rabbimin onlara yardımcı olmasını diliyorum. Şu mübarek Ramazan-ı Şerifi bizim vahşimize vaiz eylesin. Dirilişimize sebep kılsın. Uyanmamıza vesile lütfedip buyursun. Şürmümüz çok huzurumuz yok. Gün cuma günüdür. Ay Ramazan ayıdır. Kadir gecesi satım bulunuyoruz. Cemaat çoğu masum ve günahsızdır. İlk kürtüden sana kalkan eller mücrim elleri. Günahkar elleridir ama aşağıda temiz eller kalkmaktadır. Ben onların duaları arasında kendi duamı sana takdim ediyorum. Bizleri dergâhine zâdiyetinde makhûl eyle ya Rabbi. Amin. Aziz eyle ya Rabbi. Amin. Yapacağımız bütün hayırları birini bir eyle ya Rabbi. Müsatimlik kafleti sona erdirdiğin gibi, ecdada layık bir huviyette, arzı idare etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamen Rahimin, Ya Adel celal ve İkram, Es'elüke Ya Allah, Ya Hüve Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Hayyum, جياد الجلال والذكرار لله تعالى الفاتحة